Hac suresi 75. ayetten itibaren Allah hem meleklerden hem insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten kemaliyle görendir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir o. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, sücûd edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin, ta ki umduğunuza nail olasınız. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. Sizi O seçti. Dinde üzerinize hiçbir güçlük de yüklemedi, tıpkı babanız İbrahim'in tevhid dininde olduğu gibi. Size daha evvel gönderdiği kitaplarda da bu Kur'an'da da Müslüman adını peygamber sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye Allah vermiştir. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızdır. İşte ne güzel Mevla o, ne güzel yardımcı o. Mü'minun suresi. Değerli dinleyenler, Bu surenin 64. ayetinden 77. ayetine kadar olan kısmı Medine'de, kalan diğer kısmı da Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayette geçen El-Mu'minun kelimesinden almaktadır. 118 ayettir. Bu sureyle ilgili olarak İmam Tırmiz'i, Hazreti Ömer radıyallahu an’tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman yüzünün yanından arı sesi gibi bir ses işitilirdi. Yine bir gün Cenab-ı Hak'tan kendisine vahiy geldi. Bu hal bir saat kadar devam ettikten sonra kayboldu. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin başından 10. ayetine kadar olan kısmını okudu ve şöyle buyurdu. Kim bu on ayetin hükmünü yerine getirirse, cennete girer. Sonra kıbleye yöneldi, ellerini kaldırarak dedi ki, Ya Rab, bizi azaltma, çoğalt. Bizi şerefli kıl, zebun etme. Bize ihsan et, bizi mahrum etme. Bizi üstün kıl, mağlup etme. Ya Rab, bizi hoşnut et, sen bizden razı ol. Rahim olan Allah'ın adıyla Müminler muhakkak felah bulmuştur Ki onlar namazlarında huşu içindedirler Ki onlar boş ve faydasız şeylerden yüz çeviricidirler Ki onlar zekat vazifelerini yapanlardır Ki onlar ırzlarını koruyanlardır şu var ki eşlerine yahut sağ ellerinin malik oldukları cariyelerine karşı olan durumları müstesnadır. Çünkü onlar bu takdirde kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesini isterse şüphe yok ki onlar hadde aşanlardır. Müminler ki onlar emanetlerine ve ahitlerine riayetkardırlar. Ki onlar namazlarına devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Ki onlar firdevse varis olacaklardır. Onlar bunun içinde ebedi kalıcıdırlar. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir hulasadan yarattık. Sonra onu sağlam bir karagahta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık. O bir çiğnem eti de kemiklere kalbettik de o kemiklere de et giydirdik. Bilahare onu başka yaratılışla inşa ettik. Suret yapanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra siz bunun arkasından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 Elbette bir ibret vardır. Karınlarının içinde bulunanlardan size içiririz. Onlarda size daha birçok faydalar vardır. Onlardan yersiniz de. Hem onların üzerinde hem gemilerin üstünde taşınmaktasınız. Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de dedi ki Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin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 Kendisinde delilik olan bir adamdan başkası değildir o. Binaenaleyh, bir zamana kadar onu gözetleyin. Nuh, Rabbim dedi. Onların beni yalanlamalarına mukabil sen bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim nezaretimiz ve vahyimizle gemi yap sen. Nihayet, emrimiz gelip de o fırın kaynayınca ona her ikişer çiftle aileni alıp içerisine gir. Kalminin içinden aleyhlerine söz geçmiş hüküm giymiş olanlar müstesna. O zulmedenler hakkında bana hitapta bulunma. Çünkü onlar doğulacaklardır. Artık sen mayiyetinde bulunanlarla beraber geminin üstüne doğrulunca şöyle de, bizi o zalimler güruhundan selamete erdiren Allah'a hamdol ve de ki Rabbim beni bereketli bir menzile kondur sen konuklayanların en hayırlısısın şüphe yok ki bunda nice ibretler vardır biz elbette imtihana çekenleriz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 sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, and olsun ki bu takdirde siz mutlaka hüsrana düşenlersinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin mutlaka diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor o? Tehdit oluna geldiğiniz o şey.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 Sen bana yardım et buyurdu. Az bir zamanda mutlaka pişman olacaklar onlar. İşte onları o müthiş azap sayası Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de bir çerçef haline getirdik onları. Artık uzak olsun zalimler gürüvü. Sonra... Onların ardından da başka başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet helakleri için mukadder vaktini beriye getiremeyeceği gibi bundan geri de kalamazlar. Sonra peyler pey diğer peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu tekzip ettiler. Biz de onlardan kimini kiminin arkasına kattık, helak ettik...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 Onun için dediler ki, kavimleri bize kulluk edip dururlarken bizim gibi iki beşere iman mı edecekmişiz? İşte onları tekzip ettiler ve helak edilenlerden oldular. Ant olsun ki biz Musa'ya belki hidayete kavuşurlar diye o kitabı verdik. Meryem'in oğlunu da anasını da bir ayet kıldık. Onları düz ve akarsuya malik bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Güzel amellerde bulunun. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla bilenim. Şu bir tek ümmet halinde sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizdim. Benden korkun. Fakat o kavimler, dinlerde muhtelif fırkalara ayrılmak, her fırka kendi ellerindekiyle böbürlenmek suretiyle parça parça oldular. Şimdi sen onları bir vakte kadar sapıklıkları içinde bırak. Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve evlatla bizim hayırlarını acele ettiğimizi sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyordur hakikaten Rablerini büyük tanıyıp onun korkusuyla saygı duyanlar Rablerinin ayetlerine iman etmekte sebat gösterenler Rablerine eş tutmaz olanlar Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri korkuyla çarparak zekatlarını verenler yok mu? işte bunlardır ki hayırlarda sürat yarışı yaparlar de bunlar onun için önde gidenlerdir. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını teklif etmeyiz. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların kalpleri bundan derin bir cehalet içindedirler. Hem onların bundan başka bizzat işlemekte oldukları daha nice kötü amelleri de vardır. Nihayet refah içinde olanlarını azapla yakaladığımız vakit onlar hemen feryat ve istimdat edeceklerdir. Bugün sızlanmayın çünkü siz bizden yardım görmeyeceksiniz. Karşınızda ayetlerimiz okunuyordu da siz bunu kibrinize yediremeyerek gerisin geri dönüyor geceliğinde hezeyanlarda bulunuyordunuz.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 Onların heva ve heveslerine tabi olsaydı göklerde, yerde ve bunların içinde bulunan kimseler muhakkak ki fesada uğrardı. Hayır, biz onlara zikirlerini getirdik. Onlarsa kendilerinin zikrinden yüz çeviricidirler. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? İşte Rabbinin harcı. O daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısı.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 Öldüğümüz ve bir toprak ve kemik olduğumuz zaman mı hakikaten biz mi diriltilip kaldırılacakmışız dediler. An ederiz ki bize de atalarımıza da daha önce bu vaat olunmuştur. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Onlara de ki kimindir o yer ve ondakiler biliyor musunuz? Allah'ındır diyecekler. ''De ki, o halde iyiden iyi düşünüp de ibret almaz mısınız siz?'' ''De ki, kim o yedi göğün Rabbi ve o büyük arşın sahibi?'' ''Bunlar Allah'ındır.'' diyecekler. ''De ki, öyledir de sakınmaz mısınız?'' ''De ki, her şeyin mülki elinde bulunan kimdir ki daima o himaye ediyor?''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 Hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı bu takdirde elbette her ilah kendi yarattığını sürükler götürür... ...ve elbette kimi kiminin üstüne çıkıp yükselirdi. Allah onların bütün vasfettiklerinden münezzehtir. Gizliyi de aşikarı da bilendir O. İşte O kattıkları eşlerden münezzehtir, çok yücedir. De ki... Rabbim eğer onların tehdit edilmekte oldukları azabı mutlaka bana göstereceksen o halde Rabbim beni zalimler güruhunun içinde bırakma. Hakikat biz onlara vaat ve tehdit ettiğimizi sana göstermeye de elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzelle uzaklaştır. Biz onların neler vasfetmekte olduklarını çok iyi bileniz. Ve de ki Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim onların huzurunda bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca diyeceklerdir ki Rabbim beni dünyaya geri gönder. Ta ki ben zayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel vardır. Suğura üfürüldüğü zamanda artık aralarında o gün dövürlenecekleri soyları sopları olmadığı gibi birbirinin halini de soruşturmazlar onlar. Artık kimin tartıları ağır gelirse onlar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 Ey Rabbimiz ve bahtlığımız bize galebe etmişti. Doğru yoldan sapanlar güruhuydik biz. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer yine küfre dönersek artık hiç şüphesiz ki biz zalimlerizdir. Buyurdu yıkılıp gidin içerisine. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki onlar ey Rabbimiz. İman ettik, bizi bağışla, bizi esirge, sen esirgeyenlerin en hayırlısısın derlerken siz onlara eğlence edindiniz. Hatta bu beni hatırlamayı size unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Ben sabrettiklerine mukabil bugün onları mükafatlandırdım. Şüphesiz ki onlar muratlarına erenlerin ta kendileridir buyurdu yeryüzünde kaç yıl kaldınız dediler bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldık sayanlara sor şimdi buyurdu ki az bir zamandan fazla kalmadınız hakikaten bir bilseydiniz sizi ancak boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten bize döndürülmeyeceğinizi sandınız. Mük ancak kendi hakkı olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. ash Rabbidir o. Kim Allah'la beraber diğer bir ilaha buna hiçbir delili olmamasına rağmen taparsa onun hesabı ancak Rabbin nezdindedir. Hakikat şudur ki kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. Habibim, de ki ey Rabbim bağışla, esirge sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Değerli dinleyenler, Nur suresi Medine'de nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını 35. ayetten alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Onda açık açık ayetler indirdik. Ta ki iyice belliyip ibret alasınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah'ın dinini tatbik hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir zümrede bunların azabına bu cezalarına şahit olsun. Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkasını nikahlamaz. Zina eden kadını da zina eden veya müşrik olan bir erkekten başkası nikahlamaz. Bu müminler üzerine haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadınlara zina ile iftira atan sonra bu konuda Dört şahit getirmeyen kimselerin her birine de seksen değnek vurun. Onların ebedi olarak şahitliklerini kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Meğer ki bu hareketten sonra tövbe ve hallerini ıslah edeler. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina isnat eden ve kendilerinin kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan kimselere gelince, onlardan her birinin yapacağı şahitlik, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğunu Allah'a yeminle dört defa ifade ve tekrar edeceği şahitliktir. Beşinci şahadette eğer yalancılardansa Allah'ın laneti muhakkak, kendisinin üstüne olmasını ifade etmesidir. O kadının, Allah'a yeminle, kocasının muhakkak yalancılardan olduğuna, dört defa şehadet etmesi, beşincide de, eğer kocası doğru sözlerdense, muhakkak Allah'ın gazabının, kendi üzerine olmasını söylemesi, o kadından, bu azabı, cezayı def eder. Ya, ...üzerinizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı... ...ya hakikat Allah tövbeleri kabul eden... ...yecane hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı... ...haliniz neye varırdı? O uydurma haberi getirenler... ...içinizden belirli bir zümredir. Onu sizin için bir şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese... Kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü deruhte eden o adam yok mu? İşte en büyük azap onundur. Onu işittiğiniz vakit erkek müminlerle kadın müminlerin kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Buna karşı dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki onlar bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah indinde yalancıların tak kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın fazla rahmeti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu yaygaradan dolayı sizi herhalde büyük bir azap çarpardı. O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz ve bunu kolay sanıyordunuz. Halbuki onun günahı Allah indinde büyüktür. Onu duyduğunuz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır demeniz lazım değil miydi? Eğer siz iman eden kimselerseniz böyle bir şeye hayatta bulunduğunuz müddetçe bir daha dönmenizi Allah haram kılıyor ve işte size ayetlerini açık açık bildiriyor Allah her şeyi hakkıyla bilendir tam bir hüküm ve hikmet sahibidir kötü sözlerin iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu dünyada da ahirette de onlar için pek acıklı bir azap vardır onları Allah bilir siz bilmezsiniz. Ya üzerinizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı ya hakikat Allah çok esirgiyici çok merhametli olmasaydı haliniz neye varır?